Ahmet İnsel ile Ufuk Turu. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ahmet, bu Belçika'dan konuşuyoruz, değil mi? Şu anda Belçika'dayım, Büyük Selçuklu'dayım, evet. B büyük bir grev, 24 saatlik büyük bir grevin genel grev evet. Genel grevin her tarafı e, felce uğratmış olduğu yolunda da haberler vardı. E, e, biz e, bunu pek göremedik çünkü e, Türkiye'de e, kar hayatı e, tra hava trafiğini felce uğrattığı için sabahleyin e, bineceğimiz uçak akşam saatlerinde, sabah saat 7.30'a, 8.30'a, akşam saat 6.30'da kalktığı için Biz grevi Yeşilköy Havaalanı'nda yaşadık. O kadar e, saat orada beklediniz yani. E, yok döndük şehre. İptal uçağı, yeniden geldik falan. Ama e, Brüksel'de geldiğimizde artık e, grev e, sonuna neredeyse ermişti. E, fakat hem e, kamu sektörünün hem de özel sektör çalışanlarının ortak yaptıkları bir grev. Bundan evvel... Aralık ayının ortasında 20 Aralık'ta e, kamu çalışanlarının grevi vardı. Bu seferki e, bir e, genel grev e, hemen hemen bütün hizmetlerin durduğunu akşamleyin e, söylediler. Gazetelerde bu sabah zaten uzun uzun onu anlatıyorlar. Bu kamu kemer mu? sıkma adı altında getirilen evet. politikaların protesto edilmesi amacıyla değil evet. evet. Kemer sıkma politikalarının protesto edilmesi amacıyla e, grevin E, Mağsus e, kasıtlı biçimde Pazartesi gününe denk getirilmesi e, aynı zamanda Avrupa Birliği e, zirvesinin hükümet ve devlet başkanları zirvesinin de Brüksel'de dün e, toplanıyor olmasıyla da bağlantılıydı biraz. Bu biraz tartışmalı, bazıları özellikle yapıldı, bazıları rast geldi diyorlar. Evet, biliyorsunuz dün onu ayrıca konuşuruz dün Avrupa Birliği zirvesinde bu kemer sıkma politikalarıyla ilgili daha doğrusu bütçe disiplini onun bir parçası olan bütçe disipliniyle ilgili bir anlaşma imzalandı evet, İngiltere ve Çek, Cumhuriyet e, evet. Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti'nin imzalamadığı bir anlaşma imzalandı diğer devletler beklenenden daha fazla devlet kabul etti sonuçta Almanya'nın başını çektiği bir proje bu Ee, her şey mükemmel mu? mükemmel yani ee, evet pek mükemmel pek <gülüyor> <gülüyor> mükemmel e benzediğini söyleyemem ee, dün Belçika'daki havayı anlamak için e küçük bir anekdot anlatayım e akşam e saatlerinde geceye yakın saatlerde e avro çekmek için e şeye gittim Makineye gittim, bankamatik şeyine e, makinesine. Önümdeki bir e, orta yaşlı yaşlı bir adam işte part, part, kartını aldı, parayı çekti. Ondan sonra elini koydu şeye, bir kere parasını iyice saydı, sonra elini aletin içine koydu. Ne yapıyorsunuz dedim. İçinde bir şey mi kaldı? Yok dedi. Artık bu e, kriz zamanında dedi bankalara hiç kez güvenilmez. Bunlar orada <gülüyor> parayı <gülüyor> bunlar <yaratıyorlar."> dedi. <Güzelmiş. gülüyor> Evet, bunu gayet <gülüyor> ciddi biçimde söyledi. Öyle evet. bana şaka falan yapmadı. Ee, dedim, evet burada artık iyice, iyice, iyice <gülüyor> e, huzursuzluk ve endişe e, sarmış ortalığı. <gülüyor> Müthiş bir anekdotak. Keten ve tamamen başka bir şey sormuyoruz bu <gülüyor> Alfa'nın ruh hali hakkında her evet. şey her şeyi anlatmış <gülüyor> oldun doğrusu. Evet. E, peki gidiş. Burada... Burada bulunma nedenim Hı, e, bu, ne? Bugün saat e, 4'te e, Avrupa Parlamentosu Türkiye e, Avrupa Birliği Karma e, Komitesi'nin e, Bir e, Çağrısıyla e, Onun Başkanı Ellen Flot biliyorsunuz Yeşiller <gülüyor> Partisi Milletvekili <Evet. gülüyor> Avrupa Milletvekili e, Onun e, girişimiyle Bugün iki saatlik bir e, konferans Avrupa Parlamentosu'nda e, bu karma komisyonun e, e, agendası içinde, e, takvimi içinde bir e, iki saatlik konferans. Konferansın teması e, Türkiye'deki e, tutuklamaların e, insan haklarını, ihlalleri ve terörle mücadele yasası bağlamında ki insan hakları e, ihlalleri özellikle de tutuklamalar evet, tutuklama, tutuklama ve gözaltıların kötüye kullanılması kötüye kullanılma e, işte ben e, Avrupa pardon e, İnsan Hakları İzleme Örgütü e, Emma Sankler ve e, Avukat Akın Atalay e, birer sunuş yapacağız bu konuda ve Ondan sonra sorulara cevaplar olacak herhalde. <gülüyor> bu, bu girişim çok uygun bir zamana denk geldi. Bundan bağımsız olarak aşağı yukarı bundan bir ay, bir buçuk ay önce tarihi alınmıştı. Fakat bu arada Adalet Bakanlığı da biliyorsunuz bir... Yağının hızlandırılması e, paketi e, denen bir e, değişiklik paketini geçtiğimiz hafta Bakanlar Kurulu'na getirdi. Ve dün e, bu paket, e, bir kanun e, biçiminde e, hazırlanmış bu paket, e, dün millet meclisine e, sevk edildi Bakanlar Kurulu tarafından. Kanun tasarısının başlığı Yargı hizmetlerinin etkinleştirilmesi amacıyla Bazı kanunlarda değişiklik yapılması Basın yayın yoluyla işlenen suçlara ilişkin Dava ve cezaların ertelenmesi 55 maddeden oluşan bir kanun Bunun aşağı yukarı 3'te 2'si E, ticari suçlarla ilgili Veya ticari prosedürlerle ilgili e, Ve idari Yargıyla ilgili e, kurdular Bunların daha e, Örneğin anlamlı bir değişiklik Çek e, suçlarında Kaşlıksız çek suçlarında hapis cezasının Kaldırılması örneğin e, <gülüyor> icra. İflas e, davalarında icrada e, sınırlamalar getirilmesi, evdeki e, askeri e, yaşam için gerekli malların, e, eşyaların e, alınamaması falan filan. İdari davalarda idari prosedürde e, önemli değişiklikler var ve bunlar biraz e, idarenin daha idari davaların daha fazla hükümetin e, müdahil olmasını, yönlendirmesini sağlayacak e, değişiklikler gibi gözüküyor. Bunu e, daha ileride e, da, hukukçularla ele almak gerekir. Bir de e, Yasanın ikinci bölümünde ifade edildiği gibi basın yoluyla işlenen suçlara ilişkin dava ve cezaların ertelenmesi hakkında kanun. Bu da basın yoluyla işlenen suçlarda suç suçun ertelenmesini ve ceza limitinin azaltılarak kişilerin daha az tutuklanmasını sağlayacak bir önlem. Ama suçun niteliğini değiştirmiyor. Gene suçlu olmaya devam ediyorsunuz. Fakat e, erteleme imkanı e, getiriyor. E, diğer bu e... Bu yasa tasarısını önümüzdeki dönemde birkaç küçük iyileştirme var ama bunlar bir kere önümüzdeki günlerde ele alalım. Ama şurada hemen özetle şunu söyleyebilirim. Birkaç küçük iyileştirme olduğu kesin fakat bunlar gerçekten küçük, sınırlı iyileştirmeler. Bir önemli adım ama bu bugünkü yasada da var olan, şimdi daha açık biçimde yasada yazılan... E, mahkemelerin e, tutukluk kararlarını e, açık e, dayanaklarla e, niçin tutuklandığına dair e, açık dayanaklarla ve bunu 3 madde halinde hangi dayanaklar olduğunu 3 madde halinde ayrı ayrı e, belirtmiş. Dolayısıyla mahkemelerin bu 3 konuya da ayrı ayrı cevap vermesi gerekiyor. Aslında bugünkü e, bugünkü yasayı uygulansa bu e, insan hakları lehinde uygulansa bugünkü yasa da buna cevap veriyor. Fakat e, anladığım Hı. kadarıyla e, hükümet ve adalet bakanlığı e, hakimlerin e, bu konuda otomatik e, tutuklama kararlarını daha açık gerekçelendirmeleri e, için biraz daha yasayı e, belirgin kılmaya çalışmış. Özellikle bu biliyorsunuz e, blok e, Katalog suçlar denen suçlar konusunda çok uygulanan bir şey devlete karşı işlenmiş suçlar terör suçları falan gibi bir de tabii terör suçu kavramının kapsamı o kadar genişliyor ki terör üyesi olmamakla beraber terör örgütünün yönlendirdiği eylemlerde bulunmak işte kitap yazmak da bu eylemlere dahil oluyor biliyorsunuz bu durumda. Evet yani Hatta... 1789'da işte ilk galiba o civarda çıktı değil mi terör kelimesi Fransız devrimiyle. Evet beraber. Fransız devrimi de onu tarihten kullanılabiliyor. Evet o tarihten beri e, tanımlanması yapılabilmiş bütün çabalara rağmen ne olduğu belirlenebilmiş net bir şekilde hukuki çerçevesi falan belirlilebilmiş bir kavram değil ona ona rağmen herkesin bütün hükümetlerin bütün yürütmelerin birinci e, Şeyim, gerekçesi bu oluyor zaten. Evet. E, Bizde Türel'le mücadele yasasının 2006'da yapılan değişiklikle e, bu terör kavramının, terör suçu ve terör örgütü e, özellikle terör suçu kavramının kapsamı e, çok genişletildi. Evet. E, ve tabi bunu statistiklerde de açık biçimde görüyoruz bu genişlemenin sonuçlarını çünkü 2006'da 2004'te e, 3788 kişi e, hapishanelerde terör suçlusu veyahut terör zanlısı yani tutuklu ve hükümlü olarak e, 3788 kişi varken bunu e, Adalet Bakanlığı istatistiklerinden e, e, aktarıyorum 2006'da bu sayı 3630'a çıktı e, pardon 2005'te 3630'a çıktı evet. çok büyük bir yükselme değil hatta azalma bile olabilir, denebilir e, biraz 2006'da gene 3.800 civarında 3.835 fakat ondan sonra 2007'den itibaren bu sayının hızla arttığını ve 2009-2010'da daha da hızlandığını görüyoruz. Yani 2007'de 4520 2008'de 5.439, 2009'da 6.338, 2010'da 8.190'a çıkmış terör suçundan tutuklu, hükmen tutuklu ve hükümlü olanlar. Hükmen tutuklu yani mahkemede ceza almış ama Yargıtay'da e, devam ediyor davası demek. E, bunların arasında bu 8.190 kişi arasında e, yarıdan fazlası e, tutuklu e, ve hükmen tutuklu. Evet esas olarak tutuklu yani daha davası bitmemiş kişiler. Bunlar bu tutukluklar e, bir yıl, iki yıl, üç yıl sürebiliyor biliyorsunuz. E, terör e, e, terörle mücadele yasası bu tutukluk süresinin e, yasanın getirdiği ceza muhakemeleri yasasının getirdiği bir e, maksimum tutukluk süresi var. Bu 5 yıl. Ama terörle mücadele yasası bu süreyi 10 yıla çıkartıyor biliyorsunuz. Yani e, hiç mahkemeden ceza almadan 10 yıl tutukluk alabilirsiniz. Evet. E, bu tabii e, ve terör e, biraz evvel sizin de belirttiğin gibi terör kavramında Silah ve şiddet unsuru doğrudan aranmaksızın terör veya silah ve şiddet unsuruna dayalı eylemlerle doğrudan bağlantı aranmaksızın terör suçlusu kavramı kullanıldığı için tabi bu aynı zamanda bir çok ciddi bir baskı sindirme aracı kimlere karşı makbul olmayan muhalefete karşı. Bu makbul olmayan muhalefet işte Kürt muhalefeti olabilir, e, sol örgütler olabilir, e, askeri e, asker içinde e, örgütlenmiş kişiler olabilir. Bunların bir kısmı açık biçimde suç işlemiş kişiler olabilir fakat onların yakınında olan kişiler de doğudan e, ilişkide e, olmamalarına rağmen bir şekilde bağlantı kurularak e, terör e, suçlusu haline getiriyorlar. Yani bir e, suçun olması onun etrafındaki herkesin o suçun içinde olması anlamına gelmiyor her zaman. Evet tabii bu ayrımda netleşmeyince mesela başbakanın dün gece saatlerinde yaptığı ulusal sesleniş diye adlandırılan konuşmada işte üçüncü yargı paketine de değinerek Onlarca gazetecinin davasta işlem kalkmış olacak gibi sözlerine rağmen pek çok gazeteci ve dağıtımcıların da terörle bağlantılı, örgüt evet. bağlantılı olarak hapiste olması. Yani Türk terörle mücadele kanunu ve Türk ceza kanunu kapsamında örgüt bağlantılı yani örgüt bağlantısı evet, evet 134... örgüt bağlantısı olduğu için e, bu gazeteciler var e, yazarlar var e, Ahmet Çık Nedim Şener e, ve hanifi avcı da aynı şekilde yazar olarak sonuçta kitaptan dolaylı bir evet, biçimde evet. e, ama Ahmet Çık Nedim Şener var e, e, veyahut bir e, BDP'nin e, Bilim akademisinde, pardon siyaset akademisinde e, ders verdiği iddiasıyla, verdiği suçuyla iddiadayız ya. Böyle bir şey kimse inkar etmiyor Büşra Ersanlı'nın böyle bir ders verdiğini. Fakat bunun bir suça dönüşmesi. E, dersin içeriğinin ne olduğuna bakmadan, evet. sorun da orada zaten. Dersin ne içeriğine ne olduğuna bakmadan kadın haklarıyla ilgili, e, kadın mücadeleyle ilgili bir dersi birden e, o çerçevede yer aldığı için bir... E, Bir suç unsuru, bir silah gibi e, algılamak. E, bunu biliyorsunuz daha önce başbakan e, şeyde dile getirmişti. E, kitap da bombadan daha tehlikeli bir silah olabilir e, lafıyla dile getirmişti. İdris Naim e, İçişleri Bakanı. Şahin, evet. İdris Naim Şahin. E, daha da ileri götürdü bunu. Daha da ileri götürerek şiir, e, heykel, e, sanat eseri... Evet, evet. Bunları da e, bir terör e, suçunun aletleri e, olabileceğini e, açıkça söyledi. E, bu durumda e, Türkiye'de e, anayasa değişikliğini falan beklemeden e, gerçekten atılması gereken kısa vadede e, temel insan haklarına e, aykırı ve bu e, tutuklamaları bir e, baskı aracı haline dönüştüren, yıldırma, baskı, sindirme, susturma, aracı haline dönüştüren e, yasaların, işte terörle mücadele yasasının 6. ve 7. maddesi, ceza yasasının e, tutukluklarla ilgili 100. maddesi, e, ceza muhakemeleri yasasının e, 250. maddesi e, gibi e, daha da fazla yok zaten. Bir de pardon, e, ceza yasasının 220. maddesi. E, Biraz evvel yanlış söyledim. Ceza muhakemeleri yasasının 100. Evet. maddesi, ceza yasasının 220. maddesi, özellikle 6. ve 8. Fırk fırkaları ee, ve gene ceza yasasının 314. maddesinin, e, terörle mücadele yasasının 10. maddesinin e, değiştirilmesi lazım. Evet, Bu yasa yani. değişikliğinde... Ee, yasa değişikliği önerisinde e, terörle mücadele yasasının 7. E, maddesinin e, son fıkralarında değişiklik e, yapılıyor. Bir iyileştirme gibi gözüküyor ama bunlar aslında mükerrer olan şeylerin kaldırılması genellikle. Yani ceza yasasında var olan, 220. maddede var olan bir dizi önlemin öbür tarafta tekrar edilmesi ve bunun kaldırılması. Yani o yasa cezadan düşmüş gibi geliyor. Fakat bakıyorsunuz öbür maddede yani ceza yasasında onlar var zaten. Onları kaldırmıyor. Evet, yani evet. biz de sen bağlanmadan önce kısaca değinme fırsatı bulduğumuz bir şeydi bu Erdoğan'ın Başbakan Erdoğan'ın Rusa Sesleniş adlı konuşmasında aslında tutuklu gazeteci davaları ortadan kalkacak şeklindeki ifadesinin aslında pek geçerli olmadığını. Çünkü... Davalar ortadan kalkmıyor çünkü suç olarak kalkmıyorlar. Sadece ertelenecekler. Yani evet. tutuklu olma hali azalacak. Evet, doğru. Ama, Ama yani bu çok dava, ten, dava açmaktan vazgeçilecek anlamına gelmiyor. Gelmiyor ve gerçekliği de biraz böyle tam yansıtmayan bir açıklama çünkü yani bu senin de biraz önce söylediğin gibi sözünü ettiği temel ceza kanunu ve terörle mücadele kanunu başta olmak üzere pek çok madde durdukça zaten tutuklu gazeteci davaları ortadan kalkacak ibaresinin Bir geçerli olması hayır, mümkün hayır, değil. Yani ki radikal böyle atmış manşeti mesela bu, bu haberin başlığını. Hayır yani böyle dedi diyor. E, e, yani başbakan öyle diyebilir ama yasada tutuklu gazeteci yani gazetecilere yönelik davaların kaldırılması e, diye veya bu davaların alanının kapsamının daraltılması Hı -hı. E, diye bir şey, önlem yok Hı -hı. Evet. E, yasada. Yalnız basın yoluyla işlenen suçlarda E, tutuklu olma halini azaltacak e, veya ertelemeyi kolaylaştıracak e, e, şeyler var. E, cezanın ertelenmesini kolaylaştıracak e, e, önlemler var. Ama bu o kişilerin gene de yargılanmasını azaltan bir şey, bir olgu değil. Yani suçun e, tarifinde bir değişiklik yapılmıyor. Önemli olan bu. Suçun tarifinde bir değişiklik yapılmıyor. Dolayısıyla tabii ki. Büyük ihtimalle daha az tutuklanacaklar anlamına geliyor uygulamada getirilen değişiklik. Fakat suçun tarifinde değişiklik olmadığı için ceza almış, ertelenmiş veyahut birkaç ay tutuklu kalmış ve ondan sonra serbest bırakılmış gazeteciler olacaklar. Bu bir şey değil. Bir cezanın değişmesi. Yani bunun Bir gazeteci faaliyeti içinde suç işleme e, olgusunu kapsamının e, temel haklar çerçevesinde daraltılması değil, aynı tutulması demek. Harap. Evet, tabii işte dil sadece bir dil kelime oyunundan ibaret kalıyor. işin özüne girilememiş. Asıl problemlerden evet. biri de orada zaten galiba. Evet, bir de şey kararı var e, önemli. E, biliyorsunuz bu e, yayın e, yasaklama 15 gün, e, bir ay işte Özgür Gündem gazetesi e, gibi gazetelere çok sık yapılan e, idari e, otomatik olarak yayınını e, durdurma 15 günlük gibi yayın durdurma e, kararlarını veremeyecek bundan sonra e, savcılık e, kapatma kararı verebilir tabii de yayın durdurma kararı veremeyecek basın suçlu basın suçlarında. eee Peki bu tutukluların tutuklamaların ve gözaltıların kötüye kullanılması durumunun nasıl temelde önlemenin bu kanun değişikliklerinin yanı sıra bir de aklına insanın şey de geliyor. Yani mahkemelerin uygulamaları ta özelden beri gelip tuhaf uygun diyebileceğimiz en hafif deyimiyle tuhaf diyebileceğimiz uygulamaları var son örneğini de. İşte bugün Erse, Ermeni Ersev, Şahin Balıkçı'nın davasında gene de ifade değiştirilip bir tanığın şeyde olmasına rağmen kasten öldürdüğünü, tanık olduğunu anlatmasına rağmen mahkeme sanığı tutuklamıyor mesela. Bir de bir evet. tersi durumlar var. Evet, burada tersi durumlar da var. Tabii bu tutuklamaların çok otomatik uygulanması... E, terörle mücadele yasası çerçevesinde ve özel yetkili ağır ceza mahkemelerine iş girdiği zaman e, hemen e, tutuklamalar bir, e, bir otomatik neredeyse e, alınan kararlar haline dönüşüyor. Burada bir de e, dolayısıyla özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin yarattığı çok ciddi bir e, temel hak evet. e, ihlali söz konusu. E, dolayısıyla Bu, bizim burada sunuşta e, üzerinde özellikle duracağımız e, e, konu çok küçük değişikliklerle e, ama e, amacımız buysa eğer çok küçük değişikliklerle dediğim gibi birkaç e, e, ceza muhakemeleri yasasının e, işte iki maddesinde özel yetkili Ağır ceza mahkemesi o, oluşturulmasıyla ilgili madde ve yüzüncü maddede e, ceza yasasının iki yüz maddesinin bir iki maddesinde karşısında ve terörle mücadele yasasının bir, iki maddesinde e, değişiklik yapmak, belki terörle mücadele yasasının bir maddesini olduğu gibi kaldırmak bunu sadece ceza yasasına bırakmak gibi değişikliklerle aslında e, mahkemelerin e, savcılığın ve mahkemelerin bu e, örgütlü suç e, kavramını e, ve dolayısıyla oradan hareketle de e, ağırlaştırılan bir ceza eee ve sanığın savunma haklarını e, sınırlayan bir e, muhakeme prosedürünü e, normale çevirmek mümkün. E, ama amacın pek o olmadığı evet, anlaşılıyor. Şimdi orada mesele orada o amaçta zaten evet. Evet. Şu anda anladığım kadarıyla e, bakanlığın amacı eee üzerlerinde ciddi bir baskı olan e, birkaç gazeteci tutuklamasını ceza ertelemesi hakkı ve ceza limitinin azaltılması yoluyla tutuklanmalarının dava sonuçlanmadan tutuklanmalarının ama bu çok yüksek sayıda kişiyi ilgilendirmeyecek zannediyorum tutuklanmalarına son vermek evet biraz Dostlar alışverişte görsün. Evet üzerlerine gelen büyük e, uluslararası baskıyı bir yerde hafifletmek diyebiliriz bunu aynı zamanda. Ama e, şu andaki e, Türkiye'de biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği e, son statistikler de bunu doğruluyor. Evet, e, Türkiye e, tutuklamalar konusunda e, daha doğrusu terör e, suçlarıyla ilgili e, davalar konusunda e, Türkiye tutuklamalar e, çok, pardon bunu Avrupa İnsan Hakları Statistikleri değil, Association Press'in yaptığı bir değerlendirmede ortaya çıkmıştı. 2001'den beri Türkiye'de 12.897 terör suçu hükümlüsü çıkmış. Çin'de ise bu 7.000, Türkiye Çin'den de fazla son 10 yılda, son 9 yılda terör suçu hükümlüsü yaratmış bir kişi bir kişi pardon bir, bir ülke evet ee, dünya rekortmeni oluyor yani dünya rekortmeni diğer taraftan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de e, en fazla e, uzun yargılama süresi ve haksız tutuklama e, nedeniyle e, dava açılan ve e, tazminata mahkum edilen ülke evet zaten burada bu dünya, burada Avrupa insan Avrupa yani Avrupa Konsey üyeleri arasında galiba Rusya da öne geçiyor. Evet, Rusya mı evet. öne Son yargılay Govtr'den baktık son olarak en kötü üçte ahim davaları başlama tarihleri ne de dikkat edilerek Türkiye 1. sırada 2. İtalya 3. Rusya tabi geç başladığı için Rusya 96'da. Evet. İtalya'da evet. erken başladığı için bu işe yargı, orada bütün ama, dosyalar var değil bütün mi bütün dosyalar var evet e, ama İtalya yanılmıyorsam büyük ölçüde mülkiyet hakkı ihlaliyle ilgili davalar olması lazım evet çok e, evet büyük ölçüde öyle tabii ama başkaları da var ama çok er, erken tarihten beri yargı etkisi alanına girdiği için ta 1959'dan evet. beri fark ediyor ama gidişat bir bütün olarak e, son e, işte derece düşünülmüyor. Işıklarakas İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı e, Işıklarakas'ın söylediği. Son e, yılda Türkiye, son iki yılda Türkiye'ye e, den gelen e, dava e, açılan davaların sayısında e, ki artışa dikkat çekmişti ve e, galiba bu artış açısından yani yılda açılan son iki yılda açılan dava evet. açısından da birinci, o, birinci oldu. Birinci, evet birinci olucu. Onun da listesi var elimizde evet. Evet. Çok iç karartıcı bir durum var ama kuvvetle karşı çıkılmaya devam etmek lazım. Siz de herhalde onu yapıyorsunuz. Zaten. Evet, bugün onu sunacağız. İşte, Avrupa parlamentörlerinin hazır bulunanlarının sorularını yanıtlamaya çalışacağız. Özellikle de zannediyorum bu yasa tasarısına denk geldiği için daha çok yasa tasarısı üzerine sorular ve değerlendirmeler yapılacak. Çok kolay gelsin, çok teşekkürler. Teşekkür İyi günler.